3. yırtıcı hayvan tehlikesi 4. düşman görme tehlikesi 5. hayvanından inince tekrar yardımsız binemeyecekse iki namazı öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı Maliki veya Şafii mezhebini taklit ederek cem ederek de kılamazsa namazını gücü ettiği tarafa doğru yönelerek kılar. Vapurda, trende ve uçaklarda, kıbleye dönmek şarttır.